Arjantin hükümetinin 1996 yılında glifosat kullanılmasına izin vermesinin ardından ülke deney alanı haline geldi. Ve zamanla tarlalarda çalışan insanların üzerinde çok ciddi reaksiyonlar alınmaya başlandı. Fotoğrafçı Pablo Ernesto Piavona... İnsanlar üzerindeki bu etkilerin fotoğraflarını çekerek inanılmaz acıklı ama bir o kadar da insanın içine işleyen ve farkındalık uyandıran bir sergi oluşturdu Sergi birçok ülkeyi dolaştı ve biz bugün sergiyi Türkiye'ye getirmek isteyen Fotoğrafçı Defne Ses'in Oka ile birlikteyiz. Hem sergiyi hem Pablo Ernesto'yu e, hem fotoğrafçılığın aslında insanlarda nelere ulaşabileceğini ve bu serginin yaratmak istediği sosyal farkındalığı konuşacağız... Hoş geldin Defne. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim Dela. Sen nasılsın? Çok teşekkür <gülüyor> ederim. Ee, ben çok kısaca bahsettim hı -hı. aslında ama e, Pablo'nun hikayesini bir de senden duymak isteriz. E, keşke resimleri de gösteriyor olabilseydik ama maalesef hani radyoda evet. bu mümkün değil. Evet, hı -hı. Ee, biraz Pablo'nun e, nasıl yola çıktığından, fotoğrafları hı -hı. nasıl çektiğinden bahsedelim. Sonra Türkiye ayağına dönelim. Peki. Ee, aslında öncelikle ben e, Pablo'yu şahsen tanımıyorum. Hı hı. E, fakat fotoğraflarını nasıl bildim? Ama iletişim halinde değil tabii, mi? Yani şu anda yüz yüze de tanışmıyorsunuz. Tabii, tabii. Hı hı. E, Berlin e gittiğimde geçen sene Kasım ayında Willy Brandt House'ta e, Pavon'un sergisi vardı. E, bütün e, fotoğraflar siyah beyaz e, fotoğraflardan evet. oluşuyor ve aynı zamanda da bir e, kısa bir e, videoda çekmiş. Ee, tabii ki oraya gidip de etkilenmemek mümkün değil çünkü her şeyden önce insana dair e, bir konuyu işlemiş ve doğaya dair e, kendi deyimiyle e, gelişen teknolojinin gerektiği gibi kullanılmaması sebebiyle e, doğada e, yaratılan yaratılan diyorum çünkü bu da bir yaratma ama olumsuz yönde bana göre e, bir tahribatı işlemiş konularında. Ee, şöyle anlatabilirim. Hmm, dediğin gibi işte 96 yılında Arjantin e, sadece Monsanto'nun e, yapmış olduğu araştırmaları baz alarak... E, ...Arjantin hükümeti e, GDO'lu ürünlerin girişine izin veriyor. Ve aynı zamanda da işte tarımda e, kullanılacak kimyasal maddelere de izin vermiş e, oluyor. E, yaklaşık bir 20 senelik bir süreç sonunda... Ee, çok ciddi bir tahribat ee, çok açık bir şekilde herkes tarafından da izleniyor ve görülüyor. Ee, bunu fark edenlerden bilenlerden biri de Pablo zaten kendisi de Arjantinli bir fotoğrafçı genç bir fotoğrafçı ee, 40 yaşın altında olsa gerek ee, son derece duyarlı ee, ve doğaya olan saygısını defalarca da e, dile getiren işte e, belleğin yitirildiğine dair e, izlenimi olduğunu ifade eden e, doğayı sadece insana e, ait bir şey olmadığını hani dünyanın kendisinin doğanın bir parçası olduğunun bilincinde olan e, bir fotoğrafçı İyi ki de <gülüyor> fotoğrafçı <gülüyor> çünkü e, elindeki makineyi çok güzel bir şekilde kullanabiliyor e, yani benim gördüğüm bu sonuçta. Ee, bu e, ilacın kullanılmasıyla birlikte e, pek çok insanda e, işte zihin gerilikleri, işte düşük doğumlar, nedeni göya bilinmeyen işte e, anomaliler, hı hı. E, kanser vakaları, özellikle böbrek, karaciğer, akciğer gibi vakalar e, ortaya çıkıyor. E, Pablo da e, yaklaşık e, 6000 bin kilometre kadar e, yol alıyor. Kendi arabasıyla ve Arjantin'in kuzeydoğusundaki üç farklı e, köyleri ziyaret ediyor. E, ve onlarla beraber aslında o dünyayı e, yaşıyor diyebilirim. Çünkü e, içlerine girmeden zaten Hı -hı. bu tarz fotoğrafların çekilmesi <gülüyor> mümkün değil. Neden mümkün değil? Birincisi o insanların fotoğrafçıya güvenip kendilerini bir anlamda teslim edebiliyor olmaları gerekiyor. E, bu ayrıca Pablo'nun bence bir başarısı. Evet. Ee, onun dışında e, Kaç tane fotoğraf var? E, hatırladığım kadarıyla 50-60 fotoğraf vardı Peki ne kadar sürede çekilmiş bu fotoğraflar? Ee, zannediyorum 200 sene olabilir 3 yıl boyunca süren Gibi bir çalışma olabilir. Olabilir Belki daha da fazla olabilir hı -hı. Ee, Bence bu zaten devam eden e, bir çalışma hı -hı, Bu hı -hı. tip çalışmalar çünkü sona ermez hı -hı. Bir şekilde bağlantılarınız devam ediyorsa ee, bu süreç e, devam eder ileriye taşınır kaldı ki e, Pablo'yu Instagram'dan da takip ediyorum Hı -hı. işte özel olarak da yazışıyoruz da e, fotoğrafını çekip arkasını dönüp işte tabiri caizse e, onları bir malzeme haline getirip e, sırtlarını dönmüş bir fotoğrafçı değil tam tersine. Ee, hem konuyu e, sırtlanmış, e, sorumluluğunu almış hem de insanlarla bağını kopartmayan bir fotoğrafçı. Yani aslında Pablo bu fotoğraf sergisini yani fotoğrafları çekerken ve bu sergiyi oluştururken e, sadece fotoğraf çekip bir sergi oluşturma amacıyla yapmadı. O bir e, farkındalık yaratmak ve hatta ülkede bu glifosatın kullanılmasının yasaklanmasını Amaç edinerek hı hı. yaptığı yani senin söylediklerinden evet. bunu anlıyorum. Evet. Dünyada da bunun örnekleri var değil mi? Dünyada var örnekleri. Ee, mesela e, kime örnek verebilirim? Mesela Pablo'nun e, çalışmasına e, çok yakın benzer hatta. Eugene Smith var. E, Japon'un e, bir balıkçı köyü Minamata'da yapmış olduğu röportajlar ve karşılıklı konuşmaların e, ardından bir de fotoğrafçı olarak e, insanları fotoğraflamaya başlıyor. E, çünkü e, Japonya e, e, denize e, zehir atıklar e, döken bir firma e, açıyor. E, yanlış okumuyorsam su adındaki adı Hı -hı. nitrojen anlamında e, ve yaklaşık işte 20 sene kadar bir süre o da işte e, balıklar önce ölüyor, ardından işte o balıkları yiyen, tüketen Hı -hı. işte insanların sağlığı bozuyor, ardından da ölümler gerçekleşiyor. Yani program öncesi sohbet ettiğimiz gibi evet. aslında burada da tekrarlamak isterim ölüm aslında biten bir şey değil evet. ölüm aslında bir dönüşüm ama bugünkü teknoloji bu dönüşümün sürekliliğini de aslında kanıtlayan bir şey <gülüyor> genetik aktarımıyla olan yani aslında ölüm bir kez daha ölüyoruz yani evet. genetikle defalarca ölüyoruz. Ee, Japonya'daki o insanlar işte Arjantin'de ölen e, ne bileyim deforme olmuş vücutlarını bir sonraki kuşaklara aktaracak genler mevcut. Hı hı. Dolayısıyla aslında bitmiyor. Evet. Ee, i̇şte Eugene Smith'in e, Minamata'da çektiği fotoğraflar büyük ses getiriyor ve e, fabrikaları çok zor durumda bırakıyor. E, bütün dünyanın yüzünü onlara dönmesine sebep oluyor. Ve hatta bu yüzden Eugene Smith e, çok e, ağır bir e, darbe bir dayak da yüz yüze kalıyor maalesef. Hı hı. Hastanelik oluyor. Hı hı. Onun dışında işte dünyada yine çok örnek var aslında. Günümüzde de var ama benim özellikle üzerinde durmak istediğim... ...mesela Lewis çocuk işçiler üzerinde yapmış olduğu fotoğraf çalışması... ...Amerika'da bir süre sonra yine çok fazla ses getirmesi sebebiyle... ...yasaların yeniden gözden geçirmesini sağlamıştır. Hı hı. Yani aslında fotoğraf... Ee, Dediğim gibi Pablo sadece fotoğraf çekmiyor Aynı zamanda bunu bir araç olarak kullanıyor insanlara ulaşabilmek adına ee, Bir anlamda bir nefes gibi bir şey bana Tabii göre belki aslında yani bakın evet. Şu anda yaptığınız belge, şey buna mal kanıt, oluyor kanıt. Gerçek Belge Böyle. Evet. <gülüyor> ee, Pablo'nun çektiği fotoğrafların hepsi siyah beyaz. Hı hı. Ee, ben görebiliyorum sevgili dinleyenler. Evet. Sizin kitap de görmenizi getirdim. çok isterdim. <gülüyor> ee, aslında çok acıklı fotoğraflar. Yani evet. e, yani çok ciddi anlamda insanın yüreğine dokunan fotoğraflar. Fotoğraflardan hı hı. birkaç tanesi. E, etkileyiciliğinin yanında bir de hikayesi var. Mesela artık yaşamıyor o fotoğraftaki kişi. Evet. O fotoğraftaki kişinin de bir hikayesi var. Ee, Pablo fotoğraf çektiği herkeste de bir bağ kurmuş aslında. Onu yapmak zorunda aslında. Evet. Yani zorunluluktan değil ama aslında her bir zorunlulukta da bir seçimdir. Tabii. Ee, yani o, onları... Ve o ölen e, kişinin fotoğrafı mesela ondan biraz evet. bahset. O çok hüzünlü bir hikaye. Tabii. E, ben şimdi e, yanlışlık olmasın e, ismini tekrar bir kontrol etmek istiyorum Fabian Tom içinde e, Bence dost olmuşlar Hani evet. gelebilirse buraya ya da ben bir şekilde gidebilirsem aslında yüz yüze konuşmak istediğim sormak istediğim pek çok şey var Pablo'ya e, bu e, bahsettiğim işte kişi e, 23 yaşında e, çalışmaya başlamış bir tarım işçisi olduğunu okudum e, ve e, Arjantin hükümetinin verdiği onlardan sonra Tabii ki e, Tarihde çalışmaya devam ediyor ve e, uçaklara zehirli ilaçları yüklemek üzere bir görev veriliyor. Ve bir süre sonra da e, etkileri görülmeye başlanıyor. İşte yürüyemez oluyor, yemek yiyemez oluyor, e, ayakta duramaz oluyor. E, ve sonunda da Eylül ayında e, öldüğü haberini aldım. Hmm. E, aslında bir kahraman kişiler. ...gibi diyebiliriz... ...yani Pablo'nun gönderimlerinden... yazdıklarından ...ayrı bir yere... ...yerleştirdiğini görüyorum... Evet, ...dostunu. Bu, çok çok üzücü... Hı hı. ...burada bir fotoğraf var... ...bir <gülüyor> kız çocuğunun fotoğrafı... ...o evet. fotoğrafta da mesela maalesef ki kız... ...belden iki büklü... ...yani... Evet. Eğik. Oysa sen mesela bu kısımda dansçı olmak istediğini söyledin. Yani, evet. evet e, yani bu fotoğraflarda çok ciddi umut yok olma umutların yok olma hali de var. Yani evet. küçücük bir çocuk dansçı olmak istiyor ama, işte, ama... iki büklüm ve e, bu tarım ilaçlarından dolayı bütün hayatı o şekilde evet. geçecek belki de. Evet. Çünkü bunlar çok ciddi e, geri dönüş olmayan tahribatlar Kesinlikle. yaratıyor insan vücudunda. Tabii. Ama işin enteresan tarafı hala ülkede kullanılması Yasaklanmadı Yasaklanmamış. bu. Yasaklanmamış. 74 ülkede yasaklanıyor. Ee, ama Arjantin'de hala yasak değil. Ekonomi bunun üzerinden işlemeye devam ediyor. Zaten e, belki de insana çıldırtan hı hı. E, nokta bu. Evet. Ee, ee, peki halkın oradaki tepkisi nedir? Yani sonuçta bu bizim ülkemizde de kullanılan bir e, kimyasal. Evet. Yani çok ciddi anlamda tahribatlarını hı. biliyoruz ama... hani. Ülkemizde böyle bir fotoğraflama yok <gülüyor> maalesef. Belki de daha daha beteri vardır yani bizim ülkemizde belki doğurduğu neticelerden. Hı hı. E, ülke halkının buna tepkisine yani e, e, halk ne diyor bu konuda? Yani e, ancak tahminimi söyleyebilirim e, fotoğraf sergisini e, izlemiş olan halkın hı hı. E, tepkisi inanıyorum ki çok büyüktür. Fotoğraf sergisini izlememiş olanların hmm. da zaten büyüktür. Halk zaten evet. tepki gösterir. Evet. Ama önemli olan <gülüyor> karar alma mekanizmaları, ee, karar mekanizmaları. Ee, evet bir şekilde işte yerini bulması aslında evet. bütün bu çalışmaların. Evet. Ülkemizde e, yani komşumun komşusu dahi bahçesinde e, kullanabiliyor Pest bu ilacı, besit kullanıyor. Bilinç bilinçsizlik hat safhada <gülüyor> Evet ee, Şimdi kısa bir müzik arası verelim tamam. Ardından tekrar beraberiz ...doğumda nasıl da ekolojik yaşam programında... ...kaldığımız yerden devam ediyoruz... ...Defne Sesin Okay'la konuşuyoruz... ...Pablo Ernesto Piavano'nun... E, ...glifosat sonrası... ...Arjantin'de kullanılan... ...glifosat sonrasında çektiği... ...insanlar üzerindeki etkilerin... ...fotoğraflarını ve sergiyi konuşuyoruz... ...Pablo'yu konuştuk Defne... ...sen de bir fotoğrafçısın... Hı hı. E, ...Türkiye'de fotoğrafçı olmak... ...hem güzel hem zordur eminim... E, ...sen Pablo'nun sergisini... Türkiye'ye getirmek istiyorsun hı hı, evet. Biraz senin fotoğrafçılık hikayenden bahsedelim Ne Tabii. kadar zamandır fotoğraf çekiyorsun Neler yapıyorsun hı hı. Tabii ben e, Mimar Asya Üniversitesi Fotoğraf bölümü mezunuyum e, Yine aynı üniversitede yüksek lisans yaptım e, Şimdi de sanat yeterlilik yani doktora yapıyorum Yaz başında bitecek diye <gülüyor> <gülüyor> umuyorum e, Yani yaklaşık 20-25 senedir e, fotoğraf çekiyorum diyebilirim ee, Pablo'nun sergisini Hı? ülkeye git, yani Türkiye'ye getirmek istiyorsun. Orada da senin hani yaratmak hmm. istediğin bir farkındalık var Evet Biraz ondan bahsedelim niçin Türkiye'ye gelmesini istiyorsun serginin ve bunun için neye ihtiyacın var evet. biraz zor çünkü Evet neye ihtiyacım var paraya ihtiyacım var <gülüyor> <gülüyor> çok açık söylemek gerekirse ve aynı zamanda da niyete ihtiyacım var Desteğe, ihtiyacın Desteğe ihtiyacın ihtiyacım var. var bu çünkü sadece Arjantin'in ya da Türkiye'nin meselesi değil bütün dünyanın ilgilendiren bir mesele, ee, niye getirmek istiyorum ee, Bu fotoğraflar güçlü fotoğraflar Ve doğrudan insana dokunan fotoğraflar ee, Herkesin bunu görmesi gerekiyor Hatta hı hı. E, Kapalı bir galeride Ya da bir müzede Açmaktan çok Belki de sokaklarda açılması gereken bir sergi ee, İnsanlar işte Arabadan binerken Elinde çocuğuyla beraber yolda yürürken bunları görmek zorundalar hı hı. Ben bunları bir hani insanlara seçmeyi bırakmak istemiyorum Hani şurada bir sergi var oraya gidelim bakalım neymiş öyle bir seçim şansı vermek istemiyorum hı. Belki çok katı ama insanlar bunu görmek zorundalar Bunu yaşamak ve bunu anlamak zorundalar Bu uğurda ölen insanları hissetmek zorundalar Çünkü insanlar pek çok şeyini kaybetti e, empati kuramaz oldular doğadan uzak karşıkça, bir anlamda e, insanlıktan da uzaklaştılar hatta insanın ne olduğunu sorar hale geldik öyle söyleyeyim e, ihtiyacım olan şey e, bu serginin getirilmesinde e, yani bütçeye katkıda hı hı. bulunacak kurumlar e, şahıslar kimse kimseyle görüştün mü bu konuda e, evet görüştüm ee, birkaç aydır da üzerinde çalışıyorum ee, Kadıköy Belediyesi Çok sıcak baktı ee, Simten Hanım'la e, Görüştüm Simten Gündeşli. Ee, çok sağ olsun Gerçekten çok ilgilendi ee, Fakat Bu seçim öncesi Hı -hı. Bir döneme Karışık. denk geldiğimiz için e, Şu anda e, Çok bir hani ha hareket yok diyebilirim e, Açıkçası ne olacağını bilmiyorum Henüz Hı -hı. belli değil 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne yetiştirmek istiyorsun aslında senin niyetin o ha Amacım Hem bu. günle, il, günle Hı -hı. ilgili bir anlamı olsun Evet e, Aynı zamanda fotoğraf sergisinin açıldığı gün bir panel de yapmak istiyorsun İstiyorum evet. Panelde neler konuşulacak yani niyet nedir hani buradan dinleyenler Hı -hı. niyeti bilirse belki Hı -hı. o niyet için tohum ekilebilir diye düşünüyorum e, Evet bir kere e, hep bir farkındalık oluşturmaktan ya da o farkındalığı yaratmaktan bahsediyoruz e, fakat hani yine program öncesi konuştuğumuz gibi ben bu konuya biraz fazla eğiliyorum. E, umursamayan bir toplum olduk. Hmm. Sebeplerimiz olabilir e, ama bir şeylerin bilincinde olsak bile umursamaz hale geldik. E, belki panelde bu konuya e, değinilebilir. Ve hakikaten e, biraz e, eyleme dönüşürebilecek e, belki alternatifler üzerinde durulabilir. Belki. Açıkçası benim amacım bu. Evet, e, fotoğraflar herkes görsün. Yani bunu bir etkinlik olarak insanlar ziyarete gelsin değil. Herkes görsün hatta yani gö göze kadar. soka soka. E, aynen öyle, Çünkü evet. fotoğraflar. E ...şu anda yaşadığımız bir şeyin ilerideki neticesini gösteriyor. Yani Çünkü bizim ülkemizde evet. de kullanılıyor pestisitler ve pestisitlerin çok ciddi zararları var. Hı hı. Hani 10 yıl sonrasıyla ilgili neler olabileceğini belki bu fotoğraflarda görürlerse... ...o zaman bununla ilgili daha net kararlar alabilirler değil mi? Çok doğru ama bu bile yani bu yakışım, bu yakışım bile aslında... Bizi geciktirir hmm. Çünkü 10 yıl sonrasında ihtiyacımız yok ki evet, şu anda. Yani şu kitaptaki <gülüyor> fotoğraflar zaten Geçmişe ait fotoğraflar Ve hali hazırda bunu zaten şu anda yaşıyoruz 10 evet. yıl sonrasında bence Düşünmeye gerek yok Yani bu kitap birkaç sene önce çıkmış bir kitap Ve geçmişte kaldı dediğim gibi Ve bu yaşandı evet. Yani önümüzde kanıt var artık Dolayısıyla da harekete geçmek zamanı diye düşünüyorum <gülüyor> Peki o zaman e, şöyle yapalım Kitabı herkes göremiyor Pablo'nun evet. Pablo Instagram hesabını bizimle paylaş e, Bir de kendi Instagram hesabını bizimle paylaş Peki e, Mutlaka e, birileri girip bakacak o fotoğrafları <gülüyor> ve görecekler Peki Bizim e, neler anlatmak istediğimizi Tamam e, Pablo Ernesto Piovano'nun hesabı e, Piovano Pablo Hı hı benim de Defne sesin Okay. Evet, Defne çok teşekkür ederim programma konuk olduğum olduğun için ben teşekkür ee, ederim. Çok çok güzel bir sohbetti. Ee, Sevgili dinleyenler, Tonda NASA'da Ekolojik Yaşam Programında biz bugün Pablo Ernesto. Piavano'nun e, glifosatla ilgili e, çektiği fotoğrafları konuştuk. Ama Defne sesini okağıyla konuştuk. Çünkü Defne Türkiye'ye getirmek istiyor sergiyi. Ve umarım bu konuda başarılı olabilirsin Defne. Önerim, e, şey fotoğraflar benim. için verdiğimiz sosyal medya hesaplarını lütfen e, ziyaret edin. Çünkü çok güzel ve değerli fotoğraflar var. Tohum'da NASA'da ekolojik yaşam programında bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.